Filifo'dan sesler. Gezerken özel. Gezi direnişinden radyoya. <Gülüyor> Hazırlayanlar altıdan sonra tiyatro. Toma'nın Uyanışı Yazan Yiğit Sertdemir Aktaran Sevinç Erbulak Teknik İsmail Sağır Arda Çetinkaya Ve Volkan Ağır Kayıt ve Montaj Volkan Ağır um, um, Büyük bir Kalabalığın ortasındaydım. İnsanlar telaşta. Yüzler aynı. ifadeler sanki ilk. E, tanışılmamış bir şey. E, bir, bir, bir şey gibi iyi. ya e, Yeni, yeni bir şey. E, yok ya da eski ama unutulmuş. E, meydandayız. Kalabalığız. E, düz gidiyorum. Sağda solda sesler. Tuhaf. Tanıdık ama tanışılmadık bir ses korosu. İçim dolu. Hem de nasıl dolu. Öyle ki taşmak üzereyim. Kusmak üzereyim. Ama ilerliyorum. İlerliyoruz. Sesler tuhaf. Affedersiniz suyu olan var mı acaba? E, suyu olan var mı? Teşekkür ederim. ...çok çok özür dilerim... Ay ...çok çok özür dilerim, çok pardon... E, ...alışkanlıktan yapıyorum... E, ...çok çok özür dilerim... E, a, <gülüyor> ...benim duygum yok... ...ben öyle yaratılmadım bilmiyorum... <gülüyor> ...yabancıyım... ...yani beni öpmeye kalksanız böyle metalik bir tat bırakırım ağzınızda... ...ama... ...anlıyor muyum ne... E, ...şey gibi... E, ...tamam tamam a, anlatayım anlatayım dur... E, ...beklemedeydik yine bir gün... ...böyle koca bir hangar... <gülüyor> ...ya da siz ne diyorsanız artık... Ee, Sakin de, olaysız, orantılı bir gün. Beklemedeydik, bekletiliyorduk, dinlendiriliyorduk. Dinleniyorlardı bizimkilerde. Hatta odalardan birinde de kendi kendine çırpınan o sihirli kutudan vardı. Ee, bizimkilerden birinin küçük oğlu gelmişti o gün. Böyle kısa donlu burnu sümüklü bir velet. Hatta üstüme binmişti ve bir sürü fotoğrafını çektirmişti babasına. Maskarası olmuştu bizimkilerin. Ama ne yalan söyleyeyim. Ki benim yalanım yoktur bilen bilir. Çok rahatsız olmuştum bu fotoğraf merasiminden. Yani küçücük bir çocuk şimdi ne işi var benim üzerimde? E, neyse e, sakinleştirmek için bu haylazı. O sihirli kutudan bir çizgi filmini açtılar. Bir, bir çocuk filmi. E, şimdi şöyle e, bir kız var e, kayboluyor. Sonra geri dönüş yolunu ona söyleyecek olan kişiyi bulmak üzere yola düşüyor. Ve böyle yol boyunca da bir sürü kişi katılıyor yanına. Böyle biri samandan, öteki bir aslan. Böyle biri de... <gülüyor> nek kağıda Ah demiştim Ah aynı ben işte ha, sen sen onu duygusuz kalpsiz sanıyorsun ha ama var aslında var hem de nasıl var ama o şanslıydı e Çünkü sonunda buluyorlardı o Oz mu gaz mı ne büyücüsü size onu işte o da anlıyı veriyordu hemen kalpli olduğunu e, Peki ben ne zaman bulacağım onu ...derken... derken galiba dedim buldum işte öyle öyle öyle bir gündü yani benim anlamaya başladığım bir gün e, onca yığının arasına dalmışlığım var e, çok özür dilerim daldırılmışlığım vardır e, ne yalan söyleyeyim ki benim yalanım yoktu öğren bilen bilir hiç hiç böyle bir kalabalık görmemiştim yani hayır hayır sadece sayı olarak değil yani karışık yani hepsi karışık düşündüm <gülüyor> evet tuhaf e, tuhaf biliyorum ama düşündüm. ...şu aralarından geçtiklerimizin çoğunu... ...ıslatmışlığım vardı yani... ...ama hep başka başka zamanlarda... ...yani ıslanmıştı belki hepsi daha önceleri... ...ya da belki de ilk defaydı bu ıslaklıklar. ...yani bilmiyorum ama... E, ...ama tuhaf olan... ...evet... ...evet tuhaf olan sanki hiç... ...beraber ıslanmamışlardı... Hmm. ...beraber ıslanmak... <gülüyor> e, ...düşüyor biri... ...diğeri el uzatıyor... ...sen birinin canını acıtıyorsun... ...düşmanı sandığın adam ağlıyor. Nasıl oluyor? Sahi bu, bu nasıl oluyor? Ha. İşte bu. Ya, galiba yani bu. İlk kez soru sordum. Neden? Kim bunlar? Soru sordum evet Ya öyle oluyor ya yani bir, bir, bir şey öğretiliyor sana ya da öğrendiğini sanıyorsun o şeyi yani bildiğini sanıyorsun e, o zaman da sorgulanamaz sanıyorsun yani değişemez. O yüzden de bırakıyorsun peşini soruların e, ya da daha da kötüsü aynı soruları sorup yanıtlarını bırakıyorsun havada. Ha, merak merak ha, ha tamam buydu benim aradığım kelime merak ben ben merak ettim ilk kez niye? Bizimkiler pek sorgulamaz. Ne yalan söyleyeyim ki benim yalanım yoktur yani bilen bilir. Yani düşünürler elbet, tartışırlar aralarında. Yani, yani kimisi vardır mesela mesela bir, bir kedinin canı yansa, malah oturup ağlar. Ama kimisi de vardır işte o o kedinin canını yakamadığı için ağlar. Ama dururlar işte beraber. Onlar da. Ama ama işte. Ah, ah, ah o kağıt parçası yok mu ah, ah o ekmek o ekmek. <gülüyor> Yemeden yaşamanın böyle bir avantajı var belki <gülüyor> bilmiyorum ki. Aa, ama mesela onu da gördüm. Evet yani o parkta. Hiç o kağıt parçası yok. Herkes getirmiş yanında bir şeyler. Yiyorlar beraber. E, e, olabiliyor demek ki. Hmm, şey bakar mısınız siz, siz bir yolunu bulsanız da anlatsanız şunu bizimkilere. <gülüyor> Dinlerler mi bilmem ama anlatı verin işte. Ee, Affedersin suyu olan var mı acaba? <gülüyor> Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çok özür dilerim ya alışkanlıktan yapıyorum. bırakacağım söz veriyorum bırakacağım tamam tamam neyse neyse tamam tamam e, ne ne diyordum e, ne ne diyordum ben ne, ha merak merak evet merak diyordum değil mi evet ben ben ilk kez merak ettim ve ve çabaladım yani dinlemeye anlamaya e, mi yaparken hem de aa çok çok çok zordur siz siz bilmezsiniz nereden bileceksiniz o onca şeyi böyle taşımak içinde ve olanca hızıyla boşaltmak birilerine böyle tazikle ve ve o uluttunun arasında da dinlemeye çalışmak birilerine o çok zor çok zor ama ama dinleyebildim yine de ya ya da yok ya da bir dakika bir dakika haklarını yemeyelim dinleti verdiler belki de bir şekilde ultlara direnerek ağaç ee, Evet ağaç onun içinmiş bütün mesele birkaç ağaç vay be ağaç için e, saçma değil mi ama e, saçma. E, anladım ama e, ne yalan söyleyeyim ki benim yalanım yoktur yani bakın bilen bilir anladım öyle öyle ilerledim yığının içinde yani anlamış olarak bu bu çok çok tuhaf biriz ve, ve ve etrafı ıslatırken düşündüm ben de yani, evet tuhaf çok tuhaf biliyorum ama düşündüm işte yani hani birisi çıksa şu egzozuma bir şey çıksa da ben de bir dursam artık be yani ya da ya da yok yok yok yo. e, en en güzeli en güzeli böyle ağaçlara sıksalar benim suyumu keşke ama ama öyle Hayır hayır öyle tazikle falan değil. Hani böyle böyle usulca. Böyle rüzgar gibi. Yani gazın dağılışı gibi böyle hem görünür hem de uyumlu bir şekilde. Ben ben böyle dalmışım. Nasıl diyorsunuz siz? Öyle, ha, ha öyle romantik hülyalara böyle böyle çekilmeye başladık geri. Oh be dedim oh be Bitte. Bitti tamam dinleneceğiz yine ve belki de bu sefer bitecek her şey. Ve Bir yere gittik yine doldurdular içimi. E hani bitmişti hani bitmişti şimdi bu sular niye? niye yoksa yoksa gerçekten sulamaya mı çıkacağız bir yerleri derken biz yine düştük yola. A ama, ama bu sefer başka bir yere doğru Sa sahile sahile ee, ilerledik bir yandan da konuşuyorlardı bizimkiler telsizle böyle olaylar büyümüş hemen müdahale falan. Ben anlamadım tabii yani niye başka yerde. Hani şu ağaç değil miydi bütün mesele? ah ama sonra anımsadım birinin bağrışını Ben onu çok özür dilerim tazimle duvara yapıştırmadan az önce. Dur ne diyordu? Ha şöyle bir şey. Her yer Taksim her yer. Ne? Di Direni? Direniş mi? Ha ben ben ben orasını duyamamışım işte. E, Bu oldu gitti suyumun içinde. Ama bir dakika. E, her yer taksimse. E, o zaman bizim gittiğimiz yerde öyle olmalıydı. E, gittik. Gittik. Bir kalabalık yine. Aa hemen tanıdım ben ama en öndekileri. Ben onları maçlardan biliyorum. Ee az ıslatmışlığım yok da onları. Ama severdim de ne yalan söyleyeyim ki ki evet evet benim yalanım yoktur bilen bilir. Yine e, siz, e, siz ne diyorsunuz ona ruh mu ruh mu ne diyorsunuz işte onunla olmuşlar böyle gözleri ateş. Yani, yani bedenlerini yaralasa da o ateşi söndürmeye yetmemişti benim kustuğum su. Delikanlılar işte yine en öndeler. Biz böyle biz böyle daldık aralarına birkaç arkadaşla beraber bir baktım yani onların da soruları var mıydı bilmiyorum ama biz daldık aralarına yani Emre bize komuta edene uyarak ilerledik ilerledik ilerledik ve bastık sularımızı böyle bir sürü gaz kokusunun içinde. Bak ben ortada düşündüm ha bir şeyler. Ha, laf aramızda alışıyor muyum ne düşünmeye? Yani hani sanki, e, sanki e, su ateş ve hava böyle toprağa karşı savaşıyordu yani üçe karşı bir. Yani benim benim tazimle kustuğum su, sonra üstlerine atılan gaz havası ve can yakan ateş. Ama ama direnen toprağa karşı. Ha, tuhaf dedim kendi kendime. Bu bu ne ara bu hale geldi böyle? Hayır. Hayır bir de ilginç olan ne biliyor musunuz? Tamam bir dakika tamam söyleyeceğim tamam. Siz birkaç ay öncesine kadar benim adımı bile bilmezdiniz. Ama şimdi sanki yedi göbek tanışıyormuşuz gibi maşallah hepiniz ezbere biliyorsunuz ismimi. Ne acayip ya. Ee, suyu olan var mı? Tamam bir şey yapmayacağım ver ver tamam. Çok teşekkür ederim. Çok özür dilerim gerçekten bırakacağım gerçekten son gerçekten. Neyse, neyse, ne, ne diyordum ya? Ne, ha ha, düşünürken bunları dalmışım, fark etmeden bir arbedenin içinde buldum kendimi. Sarmışlar etrafımı, ama nasıl, nasıl? Ya şu bizim delikanlılar, ya vallahi ne oluyor demeye kalmadı. Bunlar açtılar benim kapağımı, çektiler dışarıya benim sahibimi, geçtiler adamın yerine. Hopala, hopala. Ne oluyor be? İlk kez, ilk kez korktum ha şu ağacı koruyanların yendiği korku bana mı geçti ne falan derken derken böyle dışarıdan çığlıklar yükseldi ama ama hayır hayır hayır hayır bu sefer öyle acı içinde filan değil bu sefer böyle basmaya basmaya siz ne diyorsunuz siz ona ya abi ona da bir şey diyorsunuz ha ha zafer böyle basmaya zafer çığlıkları ya dışarıdan ama böyle çok çok gururlu çığlıklar <gülüyor> bizimki içeriden bağırıyor merkez beyaz desene Allah alkışlar çığlıklar bir dakika bir bir, bir dakika ...beni mi alkışlıyorlar? Ay bu bir ilk... <gülüyor> ...şaşırıyorum... <gülüyor> ...bu da bir ilk... ...ya neyse sonra yeni delikanlı sahibimle birlikte... ...başladık ilerlemeye ama... ...ama bu kez ters yöne... ...çığlıklar, alkışlar... <gülüyor> ...kahraman oldum iyi <değil> mi? <gülüyor> o kadar yol açtım... <gülüyor> ...ne bileyim kim bilir... ...belki de yüz binlerce kişiyi... ...sırılsıklam ettim, acıttım... <gülüyor> Ben, benden öncekiler, hepimiz, hepimiz. Ama ilk kez, ilk kez. Çünkü hiç sanmıyorum daha önce olduğunu. İlk kez o su içimizden böyle tazikle değil de e, usulca çıktı. Ağlar gibi. Mutluluk mu desem, gurur mu? <gülüyor> Hüzün mü ağladım be eh, oh be söyledim rahatladım Tamam tamam tamam tamam tamam ee, Neyse res ee, öyle öyle bir gündü işte yani böyle hiç de daha öncekiler gibi olmayan ve ee, bir daha da olur mu hiç hiç bilemediğim bir gün ama ama ne yalan söyleyeyim ki benim yalanım yoktur bilen bilir ben ben yine olsun böyle bir hep olsun isterim yani yani o ruhu yani yani bir arada durmak falan yani yani metal olmadığını anlamayı ...yani neden var olduğunu fark etmeyi. Anlatırlar yani yani ya da görmüşsünüzdür... ...evet mutlaka görmüşsünüzdür siz de benim gibi... ...yani o sihirli kutunun içinde falan... ...hani böyle birileri, e, bilim insanları falan... ...hani bir şey bulurlar da... <gülüyor> ...öteki der ki... ...ah be, ah be bu yüzyılın buluşu ama... ...kötü insanların eline geçerse sonumuz olur. Yani işte bu, bu umut... ...bu umut, bu his... ...herkesin eline geçse... Güzel olmaz mı? Ha? Bence olur. Ee, neyse. Şimdi duydum. Satıyorlarmış beni. ikinci sahibinden diye. Bizim komik delikanlılar. Alın beni. Hı? Koyun buranın bir köşesine. Evet. Ağaçlar kadar olmasa da gölge yaparım ben de. E suyum da var. Kullanırsınız. Hem baktıkça hatırlarsınız. Ele geçirilmiş bir acının sembolü. Ha, acıyı bile sevgiye dönüştürmek için. Ne diyorum ben ya? Ne dedim ben biraz önce? Ben ben hiç böyle edebi falan konuşmaz mı? Ama şimdi hani hepiniz şairsiniz ya doğduğunuzdan beri. Ben de ben de böyle oldu verdim işte. Neyse. Dönüp dönüp okunacak bir kitabım ben şimdi. Siz alın beni. Koyun bir köşeye. Öyle tazimi falan da dert etmeyin. Ha, hatta bakın bir öneri size. Hazır böyle benim içim su doluyken... ...böyle <gülüyor> biraz da yoğurt dökün... ...ayrana doyun hep birlikte. <gülüyor> ya gülmeyin ama öyle. Aa, ya da bir dakika... ...bir dakika parçalayın beni. Evet evet parçalayın. Beni parçalayıp paramparça yapın. Tencere tava yapın. Ha? Bak o da güzel. Yani su çıkaracağım ama ses çıkarırım ben de. Değil mi ama? Ee, dinleneceğim biraz şimdi. he <gülüyor> <gülüyor> Daha işimiz var belli. Duralım. İçimizi dolduralım. Zira... ...farkındayım ne yalan söyleyeyim. Ki benim yalanım yoktur. Bilen bilir. Bakın. Bu bir sivil direniş. Artık ben de sivilim. Toma'nın Uyanışı Yazan Yiğit Sertdemir Aktaran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 Gezi Direnişinden Radyo'ya. Hazırlayanlar 6'dan sonra tiyatro Fudan Sesler Köşesi'nin özel yayını Gezerkenin son bölümünü dinlediniz. 4 hafta boyunca 4 tiyatro yazarının gezi den ilham aldıkları oyunları aktarmış olduk. Son olarak da Yiğit Sertdemir'in metniydi Sevinç Erbulan sesinden tüm tiyatro yazarlarına bu oyunu e, radyoya aktarmamıza destek oldukları için ve burada gelip bizzat işin başında oldukları için teşekkür ediyoruz. Açık Dergi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için